ahir zamanda Kahtan kabilesinden bir adam çıkar. İnsanlar ona itaat ederler. Ve etrafında toplanırlar. Bu da zaman değiştiğinde olur. Yani biliyorsunuz zaman bu zaman kalmayacaktır. Allah razı ve selam mesela İsa aleyhisselamla ilgili günleri diyor ya bir günü işte bir yıl gibi bir günü bir ay gibi bir günü bir hafta gibi böyle bu da bu kahtanlının çıkması zaman değiştiğinde olur. Bu yüzden İmam-ı Buhari rahimullah rahimahullah, onunla ilgili haberi zamanın değişmesi bölümünde vermiştir. Yani onda bir bab var İmam Buhari'de. Zamanın değişmesi diye bir bab. O bapta bu konuyu işlemiştir. İmam Ahmed Buhari ve Müslim Rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. La tequmus sa'atu hadsa yahruca raculum min kahtâne yasukun nâse bi'asâhû Kahtan kabilesinden bir adam çıkıp da insanları asası ile sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz. Kahtan kabilesinden, Kahtan kabilesinden bir adam çıkıp da insanları asası ile sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz. Hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde geçmekte. Ahmed Şakir'in e, şerhinde eee 1909395 hadis yine Buhari'nin Fiten Babu Tagyiruz Zaman hatta e, Tu'bedel Awsan babında geçmektedir. Yine Müslimin Fiten ve İşretus Saa babında geçmektedir. Kurtubi rahimehullah diyor ki insanları asası ile sevk ve idare etmesi sözünün manası insanların doğru yola gelmesi onun etrafında toplanıp onun üzerinde ittifak etmelerinden kinayedir. Yani onları İsa e, on, onları asasıyla sevk ve idare edecek demek e, onları onlara zulmedecek veya onlar üzerinde güç kullanacak manasında değil, onları doğru yola iletmesi, onun etrafında toplanmaları manasındadır. Yoksa asa, asadan kasıt bildiğimiz sopanın kendisi değildir. Bununla insanların ona itaati ve onları ele geçirmesine örnek verilmiştir. Ancak Hadiste onun insanlara karşı sert ve katı olduğu anlatılmaktadır. İnsanları asasıyla idare etmesi, ona itaat etmeleri ...ve emrine uymaları anlamında... ...kinayeli anlatımdır. Ancak... bir Rahimahullah... ...işaret ettiği... ...onun sertliği ve katılığı... ...sözünün zahirinden de anlaşıldığı gibi... ...herkese karşı değil... ...sadece haddi aşan günahkarlara... ...karşıdır. Yani bazıları bu hadislerden... E, ...onun sert ve katı olduğunu... ...anlamıştır. Yani asasıyla... ...idare etmesinden. Ancak burada... Kurtubi Rahimahullah o da buna işaret ediyor. Yani sert ve katı birisi olacak diyor bu. Ancak buradan anlaşıldığı gibi herkese karşı değil sadece haddi aşan günahkarlara karşı sert bir duruş ortaya koyacaktır. Tam tersine o dürüst bir kişidir ve adaletle hükmeder. i̇bn Hacer Nuaym bin Hammad'dan naklettiğine göre o Abdullah bin Hamr e, Radyallahu Anhın halifeleri saydığında varajulun min kahtan bir de kahtandan bir adam dediğini kuvvetli bir senetle rivayet etmiştir. Yine ceyyid bir senetle İbn Abbas Radyallahu Anhun varajulun min kahtan, kullehum salih, ve kahtandan bir adam hepsi salih kimselerdir dediğini nakletmiştir Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın Kahtan'dan bir adamın halife olacağı sözünü duyan Muaviye radıyallahu anh çok kızdı yani Amr İbnül As'ın oğlu Abdullah Kahtan'dan bir adamın halife olacağı sözünü söylüyor bunu duyan Muaviye radıyallahu anh ona kızıyor ayağa kalkarak önce Allah'a ve O'na layık olacak şekilde hamd ve senada bulunup şöyle söylüyor. Bana ulaştığına göre sizden birileri Kur'an'da olmayan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmeyen sözleri size söylüyorlar. Emin olun ki bu kimseler sizin cahillerinizdir. Siz sahibini sapıttıran batıl sözlerden sakının. Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle dediğini işittim. İnna hada'l-emre fi fi Kureyş. La yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala wajhihi ma aqamud-din. Devamla diyor ki Maviye Radiyallahu Anhu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'in şu sözünü hatırlatıyor. Muhakkak ki bu iş yani halifelik Kureyş'tedir. Onlar dini emirleri yerine getirdiği sürece hiç kimse onlara düşmanlık edemez. Aksi halde Allah onları yüzüstü süründürür. Yani kahtandan bir adamın çıkıp halife olacağını söyleyince Amr bin As'ın oğlu Abdullah Allah ona kızıyor ve devamında diyor ki ne hayır bu böyle değildir. Bu Allah ﷻ Sözet şöyle söylemedi mi: halifelik işi Kureyş'tedir. Onlar dini emirleri yerine getirdiği sürece hiç kimse onlara düşmanlık edemez. Aksi halde Allah onları yüzüstü süründürür." Dedi. Sözet Vaselem'in bu sözünü hatırlattı. Bu hadiste Mavi Rabbiallâhın kahtanlığın çıkmasını inkar etmemekle birlikte birisinin halifeliğin Kureyş'ten başkasında olmasının caiz olacağını zannetmesinden korkarak o kişiye karşı çıkmıştır. Yani Muaviye radıyallahu anh bu tepkisi kahtanlıyı inkar ettiği için değil. Ne? Yani Muaviye radıyallahu anh Kureyş hayır üzerinde olduğu sürece halifelik başkasında olmalıdır veya başkasına geçmemelidir ee, endişesini dile getirerek ona karşı çıkmıştır. Çünkü mavi radiyalan hadisinde me eka din, Onlar dini emirleri yerine getirdiği sürece sözü geçmektedir. Eğer bunun tersi olursa o zaman halifelik onların elinden çıkar. Nitekim bu da olmuştur. İnsanlar Kureyş dini emirleri yerine getirmede zayıf kalıncaya kadar onlara itaat etmiştir. Yani gerçekte de bu böyle olmuştur. Onlar bunda başarısız olunca hükümdarlık başkalarına geçmiştir. Okuduğumuz bu açıklamaları İbni Hacer Fethulvali'de yapmıştır. Ayrıca hadiste geçen Kahtanlı Cehcah değildir. Hadiste geçen Kahtanlı Cehcah değildir. Kahtanlı hürdür ve soyu Kahtan'a dayanmaktadır ki o da Yemen Araplarından Himyer, Kinde Hemdan ve diğer kabilelerin neseplerinin dayandığı kabiledir. Cehcah ise azad edilmiş birisidir. i̇mam Ahmed, Ahmet rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği hadiste bunu desteklemektedir. Resulullah aleyhisselatü ve şöyle buyurmaktadır. La yedhebul leylü ve neharu hatta yemlike raculum minel mevali yukalu lehu cehceh. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Azad edilmişlerden cah cah isminde bir adam emir olmadıkça günler ve geceler geçmez. Ey kıyamet kopmaz. Hadis İmam Ahmet'in müsnedinde geçiyor, Ahmet Şakir müsned-i ve şerhinde isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yani e, kahtanlığıyla bu cehceh birbirine e, bağlantılı bulanlar veya onun bu olacağını söyleyenler olmuştur Dolayısıyla bunlar farklıdır. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de Müslümanların ahir zamanda Yahudilerle savaşmasıdır. O vakit Yahudiler decalin askerleri olacak. İsa Aleyhisselam'ın askerleri olan Müslümanlar onlarla savaşacaktır. Öyle ki taş ve ağaçlar şöyle diyecektir. Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu. Arkamda bir Yahudi var. Gel onu öldür. Müslümanlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın "Ukhrijennel Yahud ve'n Nasara min" Cezire-i Arab hatta hatta lada'a illa muslima. Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkaracağım. Ta ki Müslümanlardan başkasını bırakmayacağım. Sözüne uyarak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın zamanından beri onlarla savaşmış, galip gelmişler ve onları Arap Yarımadası'ndan sürmüşlerdir. Fakat bu sözü edilen savaş, kıyametten önce olacak o savaş değildir. Muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deccal çıktığı ve İsa Aleyhisselam'ın indiği zaman Müslümanların Yahudilerle savaşacağını sahih olarak gelen hadislerde bildirmiştir. İmam Ahmet, Semure bin Cündep'ten rivayet ettiği uzunca bir hadiste, Resulullah ve Vesselam'ın güneş tutulduğu gün uzun bir hutbe vermiş, o hutbede Deccal'dan bahsetmiş ve şöyle demiştir. Ve innehu yahsurul mu'minine fî beytil mahdis. فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل حائط وقال حسن الأشاب وأصل الشجرة لينادي أو قال يقول يا مؤمن أو قال ya Müslim, "Ha va Yahudiun" o "Qale haza taala O Kudüs'te Müslümanları kuşatma altına alır. Yani Deccal Kudüs'te Müslümanları kuşatma altına alır. Müslümanlar bu durumda çok sarsıntı geçirirler. Sonra Allah onu ve ordusunu helak eder. Hatta duvarın kökü veya şöyle demiştir, duvarın gövdesi Hasan el-Eşyab'in dediğine göre, ağacın gövdesi haykırarak, ey mümin veya ey Müslüman, bu bir Yahudidir veya bu kafirdir, gel de onu öldür der. Az önce bahsi geçen Hasan el eşab ee, Ebu Ali Hasan bin Musa el-Eşyab el-Baghdadi kendisi Sika'dır. Taberistan, Musul ve Humus kadırlıkları görevinde bulunmuştur. İmam Ahmet ondan hadis rivayet etmiştir. Hicri 208-209 veya 210 yılında vefaat etmiştir. Tehzibül-tehzibde böylece geçmektedir. Ve dedi ki Durum böyle olmaz, ta ki birçok olaylar görürsünüz. Sizin için dayanılmaz bir duruma gelir ve birbirinize şöyle sorarsınız. Nebiniz size böyle bir durumun olacağını anlatmış mıydı? Öyle şiddetli günler gelir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh ten Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله هذا يهودي خلفي. فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ اِلَّا الْغَرْقَادِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليهود. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudileri öldürür. Hatta bir Yahudi taş veya ağaç arkasına saklanır. O taş veya ağaç, Ey Müslüman!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 Kudüs beldesinde bilinen dikenli bir ağaçtır. Deccalin ve Yahudilerin öldürülmesi orada olacaktır. Deccalin ve Yahudilerin öldürülmesi orada olacaktır. Dikenli bir ağaç olduğu söyleniyor. Ben de bildiğim kadarıyla Yahudiler bu ağacı çok severler ve oldukça her tarafa diktiklerini biliyorum. Evet, okuduğumuz hadis Buhari'nin Cihad Bab-ül Kıtel-i Yahud babın, e, babinde geçmektedir. Bu hadislerin akışından anlaşıldığına göre taş, ağaç ve diğer şeylerin konuşması gerçek anlamdadır. Çünkü cansız varlıkların konuşması olayı Yahudilerle savaş dışında diğer hadislerde de vardır. Bu olay kıyamet alametlerinden olduğu için bununla ilgili ayrı bölüm daha önce geçmişti. Eğer ahir zamanda cansız varlıklar konuşacaksa öyleyse bu hadisteki taş ve ağaçların konuşmasının da mecaz anlamda olduğunu söylemenin gereği yoktur. Yani Hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde bir hadis nakletmiştik buradan kardeşlerimize. Buhari'de geçen bir hadiste demiştik ki bir Yahudi çoban koyunlarını otlatırken, sürüsünü otlatırken bir kurt koyunlardan birini kapıyor. Sonra bu çoban onun peşine düşüp onu alıyordu. Ee, o, o o koyunu aldığında bu kurt dile geliyor ve diyor ki Allah'ın benim için bana rızık olarak ihsan ettiğini niçin benden aldın? Çoban hayretle ben bir kurdun konuştuğunu ilk defa görüyorum der. O kurt çobana şöyle cevap verir: ee, Bundan daha fazla hayret vereni sana söyleyeyim mi? Ee, işte falanca bölgede yani Medine'yi kast ederek Muhammed isminde Aleyhisselatü Vesselam birisi çıkmış o hem geçmişten hem gelecekten haber vermekte sen bana mı hayret ediyorsun dediğinde o Yahudi çoban ve Aleyhisselatü Vesselam'in yanına gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'e durumu anlattığımda Aleyhisselatü Vesselam onu tasdik etmiş onu doğrulamış ve şöyle demişti evet gerçekten daha fazlasını da göreceksiniz bir adamın kamçısı, bir adamın ayakkabısının bağı, bir adamın baldırı konuşmadıkça, kendisinin yokluğunda ailesinin ne yaptığını kendisine haber vermedikçe kıyamet kopmaz demişti. Dolayısıyla burada eşyaların gerçek manada konuşacağını, aleyhisselatü vesselam'ın haber verdiği gibi bunun ruku bulacağına inanmaktayız. Yoksa bunun mecaz olduğunu söylemenin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Tıpkı bazı alimlerin bunu iddia ettikleri gibi. Evet. Ayrıca hadisteki olayı mecaz anlamda anlamayı gerektiren bir delil de yoktur. Zaten alimlerimizin çoğunluğu da bunun gerçek manada bir konuşma olduğunu söylemişlerdir. Oysa cansız varlıkların konuşması Kur'an'daki ayetlerde geçmiştir. Mesela Fussilet suresi 21. ayette entaka'nallahu allazi entaka kullu kullu şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu buyurulmakta. Beyne İsra suresi 44. ayette ve in mişe illâ yüsbihu bihamdihi ve lâkin lâ tefkehun Onun övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Ebu Umame Bahili'den gelen hadiste şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bir hutbe verdi. Hutbesinde Deccal'den çokça bahsetti ve bizi ona karşı uyardı. Onun çıkışını ve İsa Aleyhisselam'ın onu öldürmek için inişini şöyle anlattı. İsa Aleyhisselam kapıyı açın der ve kapı açılır. Arkasında Deccal beraberinde yetmiş bin Yahudi olduğu halde bulunacaktır hepsi süslü kılıç kuşanmış, şallı olacaktır. Deccal, İsa Aleyhisselam'a bakınca, tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve kaçmaya başlayacaktır. Ee, dikkat edin, Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. Ee, İstanbul fethediliyor, e, tehlillerle, tekbirlerle fethediliyor. İsa Aleyhisselam, Deccal'e bakmasıyla, tuzun suda eridiği gibi deccal eriyip yok olmaya yüz tutuyor. Hatta e, bu ümmetin en hayırlıları biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in haber verdiği gibi onun şerefli ashabıdır. Ondan sonra kimdir dendiğinde e, alimler diyorlar ki, yani müteber ilim adamları diyorlar ki ondan sonra gelecek hayırlı bir topluluk varsa o da İsa aleyhisselam ile beraber olanlardır. Dolayısıyla bu günlere gebedir dünya ve bu günler görülecektir. Deccal e, İsa aleyhisselam ile karşılaşınca İsa aleyhisselamın ona bakmasıyla tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve kaçmaya başlayacaktır. İsa aleyhisselam benim sana öyle bir vuruşum olacak ki sen ondan kurtulama, kurtulamayacaksın. Bunun üzerine Ludd'un Doğu kapısı yanında ona yetişip öldürür. Allah Yahudileri yenilgiye uğratır. Artık Allah'ın yarattığı yarattıklardan arkasında bir Yahudinin saklanıp da Allah'ın konuşturmayacağı hiçbir şey kalmayacaktır. Ne bir taş, ne bir ağaç, ne bir duvar, ne bir hayvan kalır. Yalnız Garkat ağacı bu hükmün dışındadır. Çünkü bu ağaç onların ağaçlarındandır. Konuşmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor. Ee, i̇bn rahimullah, Rahimehullah şöyle diyor. i̇bn Mace uzunca bir hadis olarak rivayet etmiştir. Aslı Ebu Davud'dadır. Buna benzer bir hadiste Semure radıyallahu gelmiştir. Ahmet, Hasan bir senetle rivayet etmiştir. İblimen de ise imanda Huzeyfe radıyallahu anh'tan sahih bir senetle rivayet etmiştir diyor. Yine bu hadiste Gargat ağacının arkasındaki Yahudi'yi haber vermekten istisna edilmesi. Çünkü o Yahudi ağacıdır. Cansızların konuşmasının gerçek anlamda olduğunu gösterir. Eğer bu konuşma mecazi anlamda olsaydı, garkat ağacı bundan ayrı tutulmazdı. O zaman onun da konuşmamasını mecazi mi anlayacaktık? Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam kullahum yani hepsini sayıyor ancak istisna yapıyor. O istisnada garkat ağacı olduğunu söylüyor. Eğer cansız varlıkların konuşmasını mecazi anlamda kabul edersek, bu ahir zamanda Yahudilerle savaşta olağanüstü bir durum olmaz. Onların Müslümanların karşısında uğradıkları hezimet, Müslümanların savaştığı diğer kafirlerin hezimeti ve onlara karşı muzaffer olmaları gibi olur. Oysa Yahudilerle yapılacak savaşta cansızların arkasında saklananı haber vermesi hakkında, nakledinenler başkalarıyla yapılan savaşta geçmemiştir. Gördüğümüz gibi hadiste ahir zamanda olacak garip bir olay var. Bu da kıyamet alametidir. Yine bu konuşmanın mecazi anlamda değil de gerçek anlamda olduğunu gösteren bir şey Yahudilerin Müslümanlar önünde kendilerini saklayamayacakları ve savunamayacaklarıdır. En doğrusunu Allah Subhanahu ve Teala bilir. Kıyamet alametlerinden bir diğeri de zamanın sonunda Medine'nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olmasıdır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Medine'de yaşamaya teşvik etmiştir. Onun haber verdiğine göre bir kimse Yüz çevirerek Medine'den çıkarsa Allah Celle Celaluhu da Oraya o kişiden daha hayırlı olan kimseyi getirir. Yani bir kimse Medine'ye küserse Medine'ye darılırsa Medine'den yüz çevirip giderse Allah Azze ve Celle oraya ondan daha hayırlı birini getirir. Yine kıyamet alametlerinden birinin Aynı körüğün demirin pasını giderdiği gibi Medine'nin de içindeki pislikleri uzaklaştırmasıdır. Onların da kötü insanlar olduğunu haber vermiştir. Müslim Ebû Hureyre radıyallahu anh'ten Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, kişi amca oğluna ve akrabasına, haydi daha rahat bir yaşama, haydi daha rahat bir yaşama gelin diye çağrıda bulunur. Eğer bilselerdi, Medine onlar için daha iyidir. Nesim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Medine halkından herhangi biri, Medine'den hoşlanmayarak çıkarsa, Allah muhakkak o kimseden daha hayırlı olan birini Medine'ye getirir. Haberimiz olsun ki, muhakkak Medine demirci körüğüne benzer. Kötü olanları dışarı çıkarıp atar. Medine demirci körüğünün demir pasını attığı gibi, şerli kimselerini de dışarıya atmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Hadis, Müslüm'de geçiyor. Kadı İyad, rahimahullah, Medine'nin pisliklerini çıkarmasının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına ait olduğunu söylemiştir. Çünkü, hicret etmeye ve Medine'de oturmaya im imanı sağlam olan olandan başka kimse sabretmiyordu. Çünkü, hicret etmeye ve Medine'de oturmaya İmanı sağlam olandan başka kimse sabretmiyordu. Dolayısıyla tabi iyyat e, rahimullah e, bunu sadece aleyhisselat ve selamın zamanıyla sınırlandırıyor. Münafıklar ve cahil bedeviler Medine'nin ne yaşantısına ne zorluğuna dayanırlar ne de oradaki sevabı hesap ederlerdi. Nevevi rahimullah ise bunun deccal zamanında olacağını ve kadı iadın görüşünün uzak bir görüş olduğunu belirtmekte. Yine bunun farklı farklı zamanlarda olacağı ihtimalini de veriyor. Ee, Müslim'i şerh ederken İmam Nevevi bunları söylüyor. İbni Hacer ise kast edilenin her iki zamanın olabileceği ihtimaline değiniyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanına ait olmasına Bedevi kıssası delildir. Buhari'de Cabir radıyallahu anh'den gelen hadiste bir bedevi Resulullah aleyhisselatü vesselam'in yanına gelerek ona İslam üzerine beyat etti. Ertesi gün kızmış, kararmış olarak geldi ve benim beyatimi çöz dedi. Resulullah ve vesselam bu teklifi üç kere kabul etmedi. Ve sonra Elmedinetu kelkiri Temsi, weyansau, Medine demirci körüğü gibidir buyurdu. Kötüsünü dışarı atar, halis, temiz olanı kalır dedi. Bunun deccal zamanına ait olması ise Enes İbni Malik radıyallahu gelen deccal hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bahsettikten sonra şöyle demiştir ve tercuful Medine tu bir ehlie <Sessizlik> see Ra cefetin feculahu kulle kafirin ve münafi Medine halkı ile birlikte üç kere sarsılır Medine halkı ile birlikte üç kere sarsılır Orada ne kadar kafir ve munafık varsa Allah onları oradan çıkartır bu hadisler Buhari'de geçmekte. Fedailul Medine, Babul Medine'ten fi'l Habse babında geçmekte. Bu iki zaman arasındaki sureye gelince böyle bir şey olmamıştır. Gerçi Muaz İbni Cebel, Ebu Ubeyde İbni Mes'ud ve bir grup sonra Ali, Talha, Zübeyr ve Ammar radıyallahu anhum ve diğerleri gibi sahabenin en üstün olanları ve yaratılmışların en temizleri Resulullah Aleyhisselatü sonra Medine'den ayrılmışlardır. Bu da hadiste anlatılmak istenen bu durumun bazı insanlara ve zamanlara has olduğunu gösterir. Çünkü ayette şöyle buyurmaktadır. وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُ عَلَى النِّفَاقٍ Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta e, maharet kazanmışlardır. Tevbe 101. ayette. Münafık ise kesinlikle pisliktir. Yani burada örnek veriliyor. E, yani hadisler onu böyle demirci körüğünün pisliğini attığı gibi atar e, sözünden. Bazı sahabeler orayı terk etmişlerdir. Ancak onlar buna dahil değildirler. Ve yine Medine'de e, münafıklardan bahsedilmiştir. Yine onlar bunun dahilinde değildirler. Ama en nihaye olacağı, ol, olacak şey budur. Yani mutlak manada Medine'den efendim, böyle toprağın cürufunu attığı gibi demirci körünü, körüğünün cürufunu dışarıya attığı gibi onlar atılacaktır. Ama insanların Medine'den toptan çıkmalarına gelince bu ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde olacaktır. Nitekim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Siz, Medine'yi şu bulunduğu hayırlı haline rağmen bırakacaksınız da, Medine'de hayvanlardan başkası bulunmayacaktır. Bakınız Allah Resulü ve vesselam ne buyuruyor. Siz, Medine'yi şu bulunduğu hayırlı haline rağmen bırakacaksınız da Medine'de hayvanlardan başkası bulunmayacaktır. Vahşi hayvanları ve kuşları kastediyor burada Aleyhisselatü Vesselam. Medine'yi kastederek koyunlarını bağırarak otlatan, Muzeyne kabilesinden iki çoban en son haşredilen iki kişidir. Bunlar da Medine'yi bomboş, ıssız bir şekilde bulacaklar. Ve seniyyetul vada'ya vardıklarında yüzleri üstüne düşeceklerdir. Allahu Ekber. Yine az önce söylediğimiz Buhari'nin feda'ulul medine babu men rahibe anil medine babinde geçmektedir. İmam Malik radıyallahu ise Ebu Hureyre radıyallahu anh ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Elbette siz Medine'yi en güzel haline rağmen bırakıp terk edeceksiniz. Öyle ki, bir köpek veya kurt oraya girecek. Mescidin, yani Mescid-i Nebevi'nin bazı sütunlarına veya minberine işeyecektir. Affedersiniz, bevledecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz Medine'yi güzel ve hayırlı haline rağmen terk edeceksiniz buyuruyor. Öyle ki, bir köpek veya kurt oraya gelecek ve Mescid-i Nebevi'ye gelip oranın sütunlarına bevledecektir. Ashab dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o zamanın meyveleri kimin olur? O zamanın meyveleri kimin olur? Resul aleyhissalatü vesselam yırtıcı hayvan ve kuşların olur dedi. Yırtıcı hayvan ve kurtların, kuşların olur dedi. At-tayri ve siba'a, is ve kuşların ve yırtıcı hayvanların olur dedi. i̇bn Kesir rahimahullah diyor ki, bu hadisten kasıt şudur. Medine, Deccal'in zamanında meşkun olarak kalacaktır. İsa aleyhisselam zamanında da bozulmadan kalacak. Öyle ki İsa aleyhisselam orada ölecek ve oraya defnedilecek. Daha daha sonra ise harap olacaktır. Sonra Cabir radıyallahu anh şöyle dediğini söylüyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bana Resulullah aleyhisselam'ın şöyle işitti. şöyle işittiğini haber verdi. Muhakkak bir bilekli Medine'nin kenarlarından geçecek. Sonra da şöyle diyecektir. Zamanında burada Müslümanlardan birçok insan vardı. Evet, Ahmet, İmam Ahmet Allah'ın müsledinde geçiyor bir hadis. Hadisi tahkik eden Ahmet Şakir, şerhinde isnadının sahih olduğunu söylüyor. Gerçekten görmekteyiz çok kalabalık bir Medine var. Hac zamanlarında özellikle görmekteyiz. Allah nasip etti geçen yıl ben oradayken e, o kalabalıklara bakıp sürekli bu hadisleri aklıma geliyordu. Oraların boş ve ıssız, metruk olacağı günler, meşkun olacağı günler aklıma geldiğinde duygulanmamak mümkün değildir. İbn Hacer... Şöyle diyor, Ömer bin Şebbe sahih bir senetle Av bin Malik'ten şöyle rivayet etmiştir. Resulullah ve Vesselam mescide girdi ve bizlere baktı. Sonra, Vallahi Medine'nin halkı zelil bir halde Medine'yi kırk sene boyunca hayvanlar için bırakacaktır. Hayvanların ne olduğunu bilir misiniz? Vahşi hayvanlar ve kuşlardır. Aleyhisselatü vesselam Vallahi Medine'nin halkı zelil bir halde Medine'yi kırk sene boyunca hayvanlar için bırakacaktır. Hani az önce sordular Ey Allah'ın Resulü vesselam o zaman bu şehrin meyvelerini kimler yer yani kim istifade eder bu şehirden dendiğinde Aleyhisselatü vesselam onların ettayru ve siba'a demesi, onlar hayvan, yırtıcı hayvanlar ve kuşlardır demesi ve Vesselam. Bu hadis de onu destekliyor. Hayvanların ne olduğunu bilir misiniz? Vahşi hayvanlar ve kuşlar. Daha sonra İbn Hacer şöyle diyor, bu olay şimdiye kadar asla gerçekleşmemiştir. Bu olay şimdiye kadar asla gerçekleşmemiştir. Bu hadis İnsanların topluca Medine'den çıkacakları zamanın, deccalin çıkışı ve İsa Aleyhisselam'ın inmesinden sonra ahir zamanda olacağının delilidir. Bu olayın büyük bir ateşin çıkıp insanları bir meydanda toplayacağı zaman olması ihtimali de vardır ki bu da alametlerin en sonuncusudur. İnşallah ileride gelecek bu. Yani büyük bir ateşin çıkıp insanları sürmesi. Ee, o bapta inşallah yine bunu e, konuşacağız. Ee, dolayısıyla e, i̇bn Hacı Hacer Rahimullah diyor ki ne bu olay şimdiye kadar olmuş ve gerçekleşmiş bir şey değildir. Bu kıyamete en yakın alametler, büyük alametlerden birisidir. Ee, bu da alametlerin en sonuncularındandır. Artık başka bir alamet kalmaz ve kıyamet kopar. Yine daha önce Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde geçtiği gibi, en son haşredilen iki kişinin Medine'den olması bunu doğrulamaktadır. O hadiste şöyle geçmekteydi. Medine'yi kastederek koyunlarını bağırarak otlatan, Muzeyne kabilesinden iki çoban, en son haşredilen iki kişidir. Bunlar da Medine'yi bomboş, ıssız bir şekilde bulacaklardır. Yani insanların bulunmadığı, vahşi hayvanların içinde dolaştığı bir halde doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Yalnız ben bunları söylerken şöyle bir bağlantı da kuruyorum arkadaşlar yani yaptığımız araştırmadan araştırmalardan, nakillerden onu görmekteyim. Allahu Alem bir bunun büyük alametlerden olduğu, ikincisi biliyorsunuz kıyamet kıyamet insanların en şerlileri üzerinde kopacaktır. Hani Allah Azze ve Celle bir rüzgar gönderir, latif bir rüzgar gönderir ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçtiği gibi işte kalbinde şu kadar iman bulunan kimse dahil hiç kimse kalmaksızın yeryüzünün hayırlıları Allah Azze ve Celle onların ruhlarını kabzeder yani onları öldürür. Dolayısıyla Medine'de demirci körüğünün cürufunu dışarıya attığı gibi aynı insanların kötüsünü şerlilerini atacağından Allahu Alem yani hadislerden anlaşılan bunun şerliler üzerinde kıyametin kopması hasebiyle Medine'de hayırlı kalmayınca dolayısıyla şerli de orada barınamayacağından Medine orayı dışarıya atacağından az önce Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bedevinin kızmasına verdiği cevap gibi olduğunu göstermektedir. Ve az önce o iki çoban hadisinde diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz Medine'yi şu bulunduğu hayırlı haline rağmen bırakacaksınız. Da Medine'de hayvanlardan başkası bulunmayacaktır. Medine'yi kast ederek koyunlarını bağırarak otlatan Müzeyne kabilesinden iki çoban en son haşredilen iki kişidir. Bunlar da Medine'yi bomboş ıssız bir şekilde bulacaklar ve seniyyetül veda'ya vardıklarında yüzleri üstüne düşeceklerdir. Niçin düşüyor bunlar yüzleri üstü? Bahsedilen seniyyetül veda'ya ulaştığında niçin düşüyor bunlar? Allahu u Alem e, muhtemelen orada artık e, kıyametin bunların üzerine kopması veyahut bunların da e, hayırlı kimseler olması hasebiyle yani Bunların da artık öldürülmesi yani kıyametin en şerli kimseler üzerine kopmasına bir hazırlık olarak görülüyor bu. Allahu alem en iyisini bilen Allah'tır. Ancak bu halin hiç görülmediği kesindir ve bunun da kıyamete en yakın olan bir vakit olduğu ve kıyametin en büyük alametlerinden biri olduğu e, görülmektedir. İnşallah bundan sonraki bahis de e, müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın gönderilme bahsidir. E, dolayısıyla e, biz konuyu burada noktalayacağız. Allah subhanehu ve teala eğer dilerse biz haftaya kaldığımız e, konulara buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Allah Azza ve celle salih ve hayırlı kimselerin sayısını arttırsın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik ve dirlik versin. Allah Subhanahu ve Taala insanları kuduz mikrobu gibi bütün vücuda yayılan Müslümanları bidat ve hurafelerden uzaklaştırsın ve dünyanın birçok yerinde Müslümanları bulundukları zillet halinden kurtarsın Çünkü zor günlere doğru gitmektedir ümmet. Özellikle günümüzde e, Suriye'de fesat ve ordusuna karşı mücadele veren mazlum ve Müslümanlara yardım etsin. Ben önce şahsım ve buradaki bütün kardeşlerden bu kardeşlerimize dua etmelerini ben rica ediyorum. Bu e, mümin olmanın bir gereğidir. Niçin hatırlatıyorum? Bunun hatırlatma sebebim Türkiye'de biliyorsunuz özellikle bir bilgi kirliliği oluşturulmakta. Özellikle maalesef bu rafıbiler tarafından, maalesef bu şii anlayış tarafından Suriye'deki Müslümanların mücadelesi haksız bir mücadele gibi gösterilmekte Allah'a sığınıyoruz. Gerçekten Allah Azza ve Celle'den Müslümanları, e, muzaffer kılmasını temenni ediyoruz. Ve hep beraber dualarımızdan unutmama temennisiyle Allah sizlerden razı olsun. Ve ahir-i davana inilhamdülillahi rabbil alemin Subhaneke Allahümme bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruka ve etubu ileyk Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve